Bokem Walk'un sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım. Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar Demir'in stüdyomuzda elinde günün gazeteleri sayfalarını çeviriyor, çeviriyor, kaşlarını kaldırıyor, indiriyor, uzaklarını büzüştürüyor, hayretle bakıyor... İnanamıyor, bir kez daha bakıyor, duvarlara bakıyor, sandalyeleri tekliyor ve şimdi de mikrofona geliyor. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ee, çok güzel ne ifade oldu? ettin adeta. Sizi kadar sarsan şey neydi? Ee, yani bakıyorum, takip ediyorum neler var neler yok diye pek değişen bir şey yok. Ee, o yüzden takipçisi olacağız demiştik. Doğru. Hatırlıyorsun. Genel olarak takipçisi, ee, olacak takipçisi olacak demiştik. olacağız demiştik. Takipçisi olacağımız e, konuları şöyle tek tek ele alalım. Günaydın. Günaydın Hoşgeldiniz Fahir Bey sizde Günaydın, günaydın. Fahir Bey, Bey, sizin, Bey, sesiniz, Bey sizin sesiniz Sizin ee, sesiniz çıkmıyor Sesiniz ee, çıkmıyor Neden günaydın Haklı demiyorsunuz Haklı olduğundan susuyor belki de Ben demiştim dememek için susuyor belki de Sevgili dinleyiciler böyle de olabilir Yani ben demiştim dememek için Ondan mı sustun sen Ben demiştim dememek için mi sustun <gülüyor> e, Bildiğiniz vallahi bravo Yani onu söylemek için kendimi zor tutuyordum ama Madem siz söylediniz Günah benden gitti lafta benden çıksın çok güzel yaptınız. En güzel cevap oldu. Ee, bu 10-15 saniyelik sessizliğiniz. Evet, takipçisi olacağız dediğimiz haberlerden bir tanesiyle. Müsaade ederseniz başlayalım. Müsaade sizin. Buyur ee, çok yaşa. <gülüyor> Özel bir gündeminiz yoksa olağan programımızı açıyoruz. Hay hay. Çok teşekkür ederim. Ee, dün Denizcilik Bakanı'nın... Ee, Yunanistan'daki denizcilik bakanının ee, Bacakları ellemesinden bahsetmiştik Bacak kalça de. arası ee, Bacakların ee, bedenle birleşmesinin En güzel göstergesi olan Kalça, kalça bölgesini tarif ettiniz galiba hmm. Bizde denizcilik bakanı var mı yoksa denizcilik, Ulaştırma ve bakanlığına bağlı, bağlı Ama Kompil geçiyor galiba Ulaştırma, ulaştırma ve ödüme, denizcilik bakanlığı. bakanlığı Mesela nasıl tarım orman İnternet ve köy... deniz gibi. Sorumlu evet. Evet. İnternet hızlı tren ve deniz <gülüyor> Teşekkürler. Ee, şimdi bugün açıklama geldi taraflardan. Hı hı. Hatırlıyor musunuz ismini? Yunanistan'daki. İslam'daki... E, Cristina. Kristina. Paputapulus. Papa. Doğru. Ee, siz dostlarınıza dokunmaz mısınız diyerek... Doğrusu dokanmaz mısınız? Olacaktı. Dostlara dokanılır, ee, başkalarına dokunulur. O dokunuş arkadaşça bir dokunuştu. Ya ben de bazı zaman zaman Ege şöyle aynı stüdyoda olduğumuz için yanlış anlaşıldı. Dokunuluyor tabii ki. Dokunuluyor. Yani bir temas illaki o oradan CD'leri alayım diyor. Nerede diyorum şu yerde diyorum falan. Nerede ya göremiyorum diyor. Bak işte diyorum orada köşede diyorum. Neye koyuyorsun? Hey, yer, yerden CD topluyor. Ha o zaman tadı stüdyo dar. Ondan sonra illaki bir temas. Sen hey! de ne diyorsun mesela? Ege Ege diyorsun değil mi mesela? Kayacan demiyorsun. Kayacan <gülüyor> demiyorsun. Kayacan kiss. Bu haber çok devam edecek mi ya her sabah? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. Bile. Vallahi. Takipçisi olacağız demiştin. Olacağız. Ee, ve e, ne demiş mesela Aristine Hanım ne demiş? Miltiyadis'te uzun yıllar dostuz demiş ki Miltiyadis dost hayatı yaşadıklarını itiraf etmiş <gülüyor> yani. <gülüyor> Miltiyadis bakanın nesi? Görümcesi. Hayır ismi. <gülüyor> <gülüyor> İsmiyle hitap çok göre. Çok güzel bir görümce ismi bence. <gülüyor> evet bence de. Görümcemler geldi. Miltiyatisler geldi. Miltiyatis yengemler Görümcesi geldi. değil de dayısının ismi. Bir tane 35'lik uzu al yengem bu akşam efkarlı. Sadece eli bana değdi demiş. El değmesi mi? O biraz affedersiniz de yani. Sizin birlikte güldüğünüz, sohbet ederken dokunduğunuz dostlarınız yok mu? Tabii ya, Keşke böyle... <gülüyor> birkaç tane internet sitesi adresi versek böyle konuşurken. <gülüyor> Eskidosler.com <Gülüyor> Ondan sonra Yunan gazetelerine e, tabi bu açıklamalar yapıldıktan sonra e, şöyle demiş Denizcilik Bakanı da artık e, beni ortada bırakamazsın. Şimdi benimle gerek. nişanlanmak gerek. Nisanlanmak gerek.com Bu muydu internet <gülüyor> sitesi, <dediğin>? <gülüyor> <Gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani sitesi bu muydu ya? <gülüyor> Ee, ondan sonra espriler, şakalar İyi ama bak bak güzel Espriyle mi geçiştirirler? Geçiştirilme... Yunanistan toparladı mı ekonomik durumunu? Valla belli bir Toparlanacak kadar toparladılar ya yani o Sağ suda ellediklerine göre Bakanlar demek ki bir şeyler yolunda Orada e, Yunanistan'da serbest Bakanlar istediklerini istedikleriyle dost veya düşman. Nasıl mesela dokunulmazlık var? Ülkemizde burada, dokanmacılık var. Burada Doğru. dokunulurluk özelliği Ve var. Ve her şeyin üstüne gideceğiz, dokanacağız demiş. Bakan. Peki demişler, biz bekanı dokansak, vatandaş öyle demiş. Biz de kendisine bir kavrarsak kendisini nasıl gider mi? Atina'da geçen hafta 6 Yunan ve 5 Türk'ün yakalandığı operasyonda piyasa değeri 30 milyon euro olan eroin ile geçirildi. Yunan <gülüyor> suçlu. Biz Yunanistan radyosu. Yani an, Yunan, Yunan suçlu ben şimdi oraya bakıyorum 6 Yunan 5 Türk varsa. Bizim dinleri <gülüyor> yoldan çıkarmışlar. Şimdi bazı dinleyicilerimiz ne alakası var ya şimdi bir bakanla şey bu ilişki haberiyle alaka? Efendim. İkisinin Yunanistan'da <gülüyor> Fonu bulmuşken bütün Elimizdeki Yunan... bütün Yunanistan haberlerini ve Verizeyiz Akropolis vermeye de devam edeceğiz Akropolis'teki Adalarımızdaki yoğunluk Akropolis devam ediyor trafik önünde <gülüyor> Trafik akıcı, <gülüyor> <yol. gülüyor> akıcı Altınizade'den itibaren yol Bitti mi? Bitti artık tamam Evet Yunanistan haberleri bunlardan ibaret. Trafik durumunda verdik. Bir hava durumunu vermedik artık onda da yarım veririz. Yani. <gülüyor> onu da yarım veririz. Ama genel olarak Akdeniz iklimi olduğunu burada hatırlatalım dinleyicilerimize. Ve, Ve yine bir aşk haberiyle devam ediyorum izin verirseniz. O, ne da, güzel. Aş aşka, aşka doyur bizi. Şimdi bir bahar Hatta garip şöyle... geçti ya. Hı. Bahar aşkları yaşandı mı acaba? Bahar aşkları, bahar aşkları... <gülüyor> <gülüyor> Bu araçlıkları yaşanmadı, tam tam yaşanamadı. Bu seni hakikaten sezon çok kötü geçti. Çok Yok kötü ya oldu. yaşandı ya, ya, ya yaşandı. Hiç... Senin benim gündemim yoğundu, Başkaydı ama, ama ne aşklar yaşandı Faiz? Ya tabii ki muhakkak ama e... ünlüler i̇şte... ve ünsüzler arasında. Sezon kısa sürdü. O bizim Sezon geldi. kısa sürdü. Yani Randımanlı olmadı. Yaşandı Herkes ama. bir kişiye yöneldi. Cevap Abandı bulan oldu. Yani. Olmayan çünkü başkasına yöneliyordu. Şimdi ikinci şans için fırsat kalmadı. Hemen yaz. Bundan sonra yaz aşkları başlayacak. Yaz aşkları başlayacak. O da ünlüler ve gönüllüler arasında devam edecek. Onu da baştan söyleyelim. Fransız aktör Jean-Paul Jean. Belmondo parantez içinde kaç? Lombodico Belmondo 77. 1 milyon idi. dolarlık adam. Ee, parantez 100 azlar, dolarlık buydu Asların ası. Eee... 78 Kaç paralık adamdı ya Jean-Paul Melvoldu? Kaç paralık adam? Ben de onu söyleyeyim ya... Eski ama Frank hesabı. Ama 1000 milyon dolar mıydı? 100 bin dolar mıydı? 100 bin dolar abi 1000 milyon dolarlık o ben başka vardı. Ben de hatırlamıyorum. Ama ikisi de var galiba ya onların. Senin dediğin ahlaksız teklif. <gülüyor> 1 milyon dolar için your wife. Bize demedi herhalde değil mi? Her tarihe, geçmiş <gülüyor> tarihe geçmiş cümle. Tarihe geçmiş. Ahlaksız teklif olarak ülkemizde de gösterilen filmden bahsediyorsun sen 1 milyon dolar. Teklifin doları. böylesi. Deklifin. 81 olacaktı Jean-Paul Belmond'u parantezinde. Maşallah. 81. 50 yıl sonra alevlenen aşk. Al işte. İlk Bond kızı olarak bilinen e, oyuncu Ursula Andres. parantesine ne? 84. 78. Ay işte ben onları hep karıştırıyorum. Biri 78, biri 81 ama hangisi hangisiydi? Aa, bunlar aşk mı yaşamaya başladı? Valla evet. İtalya'nın Roma e, kentinde ki başkenti olarak bilinir. 50 yıl sonra aşk tazeledi. E, bir araya gelmişler. Takma dişlerini değişmişler. Ondan Sevgi'nin sonra... o yaşlardaki en güzel ifadesi. Al sen benimkini tak. Senin damak nerede? Damak damak diye şey yapmış. <gülüyor> Sağlık sorunları. Galiba takma Belmando Belmando da Belmando'nun. Dijampo ve Belmando'nun kendi köprü gibi. var. A, o, altta köprü var. Kaçta kaç numara arasıydı? Oktay kaç kaç köprüsüydü bunlarınki? Ee, 12-18 galiba. Hayır. O üç var onun sen dışında. Şey... Anda sen diş konusunda bayağı hakimsin de o yüzden bu aralar. Evet bayağı bayağı, bayağı hakimim gerçekten öyle. Ee... Bu aralar sırf aşkımdan <gülüyor> altıma kaçırıyorum demiş. Ben mutluyum. <gülüyor> Sağlık sorunları bak böyle aşk haberim verilir ya. Sağlık sorunları olan Ben Mondo hayli neşeliyken. <gülüyor> <gülüyor> Sağlık sorunu dediğine ne? Çeşitli Tansiyonu tansiyonları, var. şeker, tansiyon. Tansiyon, tansiyon, Gelsin, kendi, iyidir bakımı çok iyi yani şeyinde. Jean-Paul Belmondo'na çok iyi bakıyor kendisine. Tabii. Kendisine çok iyi bakıyor. ama bana bakacak birine arıyorum.'' demiş. Ursula nasıl? Şey gelmiş yanına. imdadını yetişmiş. <gülüyor> ee, Belmondo hayli neşeliyken aktrist... E, aktristse tanınmamak için kep taktı. <gülüyor> kep mi? Ne Mermondo nerede benim kepim dışarı çıkacağım demiş Güneş var çünkü demiş saat 5'teki güneşler Çok rahatsız oluyor demiş gözüme giriyor demiş Ondan sonra 1964 Yılında aynı ikilinin ee, bir, bir ilişkisi, ilişkisi olduğu vardı. Evet, Bir ilişkisi olduğu Herkes tarafından bilinirken O kadın filminde aşık olmuşlardı <gülüyor> Türkan Şoray ve Cihan Ünal'la. aynı zaten. Dönem. Yıllar önce O kadın aynısı. döneminde Jean-Paul ile Ursula Andress aşık olurken Türkan Şoray da hamile kalmıştı. Evet. Aynı dönem. Yağmur. Sevgili Yağmur Atacan. Bir geri bari şöyle bir genel bunu bir, bütün filtrelerini bir temizlemek lazım. Hepsi dolmuş. <gülüyor> Atacan Gülsap diye bir oyuncu ismi uydurdum ben. Bundan sonra bütün dizilerde onun oynadığınıydı. Ne Atacan? Atacan Gülsap. Güzel öyle bir oyuncu var yalnız. Vardır kesin çok var. Kesin. Çok oyuncu yani gibi değil mi ya tabii isim atacan. Dizilerde oynuyor yani. Atacan bugüne kadar oyuncu olmaması bence büyük bir hata. Özellikle vallahi uzun oynayması. ömür diliyoruz ikisine de. Aşklarını doğruluklarında yaşasınlar. Mutluluklar diliyoruz. Geç olsun güç olmasın. Ve birbirlerini hiç unutmasınlar. Kıymetini bilsinler. 3 tane sey, 3 şey. tane şeyye. dikkat etsinler. Nedir onlar? Bir kere daha şey yapar mısın Fay. Sevgi, Saygı. saygı. Ve süzme peynir. Süzme peynir. <gülüyor> o çok önemli. Sabahları kahvaltıda çünkü bu yaşlarda önemli. Kalsiyum. 100 bin dolarlık adamsa eğer o filmin ismi biraz ucuz değil mi ya? Çok ucuzmuş bir şey. Ama yani, senin, 64 senesi 100 bin dolara o dönemde iki tane ev alınıyordu Oktay. Şimdi önce bir tane ev alınıyor Şimdi o da şehir dışında. şehir dışında da işte o. 100 gibi. milyon olabilir mi acaba o? 100 milyon o kadar parayı ne yapacaksın Oktay? Yani evet. film olarak. O adam satılmıyor ki zaten. O adamın bir şey bir laf olsun piyasa canlansın. Adamın şeyi zaten o ya yapılan yatırım. 1 milyon mu acaba? 1 milyon dolarlık adam. Bu sırf milyon. bacaklar 100 bin dolar bacakları harcadım. Ayakkaplar 50 dolar o 100 falan diye yazıyormuş hepsini tutmuş. Devrelerken bir kontrol şey. Şu anda girdi. Yok dinleyicilerimizden var mı şey diye de gelmedi oradan da gelmez. Gelmez, gelmez. 8.40'ta başlayan programın hangi dinleyicisinden bahsediyorsun? Biz şu anda affedersin körlerle şarlar birbirini ağırlar. Yani ne olacaktı? Birbirlerini o hiç unutmasınlar gerçekten. Yani çünkü o yaşta demans olabilir. <gülüyor> Kimdi bu? Bu kadın kim bir yanımda diye. Bak Oktay demans dedi. Bence Hiçbir şey e, demek Mons, Mons, ben. <gülüyor> Mons, Mons. Onu mu diyecektim? Kalispera diyen dinleyicilerimiz var. Ve bizi selamlamışlar. Kalisperas Onlar... efendim bizden de. Bizden de onlara kucak dolusu Kalisperas. Biz zaten saat farkını düşündüğümüzde Yunanistan'da tam vaktinde Nerede başlıyoruz. Neredeyse tam programı. vaktinde başlıyoruz. Hatta Yok, biraz erken <gülüyor> başlıyoruz yani. Erken başladık bugün evet. Evet o zaman güzel bir e, müzik arası verelim isterseniz. Modern Sabahlar Modern Sabahlar İspiredimiz, şakalarımız bir tarafa, turist, turist, tarafsız ve doğru haber öbür tarafa diyoruz ve gündeme dönüyoruz. Buyurun <gülüyor> efendim. Ege turistten güzel bir giriş cümlesi. Buyurun Faiz. Yeni yasa getirilmemiş haberler yaparsanız getirilmemiş başımıza, başımıza iş almayalım bakalım. bebek dünyası tabe. Ki... Yalnız ona yayın yasa geldi Faiz. Kimin? Bebek kimin mi? Kimin bebeğini yapıyor? Genel yani. bebek dünyası. Genel bebek dünyası. Haber mi? veremiyorsun. Tabii ki çünkü çok zayıf gösteriyor bebek hem de gibi. bebeklerin sağlığını korumak için. Anladım. Çünkü ee... çok değişik haberler çıkıyor. Bir anne sütü vermeyin diyorlar, bir anne sütü verin diyorlar. Ürünlerle ilgili verebiliyor muyuz? Ne tip ürünler? Ürün dediğin bebek ee, ürünü. Aksesuar. Kullanım, e, sar, sar, sarf bir malzemesi. Biraz, bir şey biraz bir hemen hepsini bir laps diye verme de böyle yavaş yavaş. Yavaş güzel. yavaş vereyim ben keserek veriyorum. Yani ülkemizi, hükümetimizi zayıf ve çaresiz gösterecek bir şekilde konuşursan zaten ben ne konuşursan konuşsan şey yaparım müdahale ederim. Yani bana kimsenin müdahale etmesine gerek yok. Benim kendi kendime müdahalem kimse de yok. Helal olsun. Üçümüz de burada yırtınıyoruz. Değerli... <gülüyor> ki uçetaşlarını tutanlar lütfen artık yani artık durumumuz yok bize yardımcı olun benim yani nasıl çıkış şeyim yani hükümetim zayıf gösterecek değil. Doğru, doğru olduğunu düşündüğüm tarafsız şeyler. E, yani. yani e, tabii o da benim, aynen, aynen. Benim aynen. Aynen. <gülüyor> aynen <gülüyor> aynen aynen. Neyim düşündüğüm şey evet. o yani. Arada sinirle çalışmak yok şimdi. Sıf karar alalım ve hep birlikte. Aynen. Ne faizi senin vereceğin bebek? Bunlar da bebelerler. Almanya bebeği mi? Yo, bunlar e, genel tüm bebelere. Hakikaten... E, Türk de, bebeğsin dedim faiz. Yok. Türkiye'li bebe. Türkiye'ye bebeler. Evet, evet. Buyurun efendim. Buyurun. Ee, bunlar da bebelere dediğimiz yeni ürünlerimiz piyasalardaki yerlerini aldı. Özel bir firma ee, bebeklerin de lüks e, sarfiyat malzemelerini ya da hatta şöyle söylerim lüks sarf malzemelerini kullanmalarının en doğal hakları olduğuna karar Aman sarfiyat malzemesi <gülüyor> olmasın da faiz. <gülüyor> <gülüyor> ben anlamadan ahı, ahı, ahı. Çok, çok iyi oldu ya bu. Bebek lüks oluyor. bebek bezi mi? Sarf malzemesi dediğimiz sadece tabii ki bebek bezi değil. Aynı, emzik, şey mi? biberon, <gülüyor> efendime söyleyeyim. Amerikan servis. <gülüyor> Amerikan servis ve daha neler neler. E, piyasaya sürülen malzemeler pırlantalarla süslü, pembik e, pembik dediğim, pembe e, bir altından yapılmış bir emziğimiz var emzik ama biraz sıkıntılıdır ya 50 e, e, e... defa düşüyor yani <gülüyor> Her sen, Allah emzik düştü diye bağıra çağıra pırlantalar e... üzerinde taş taş gibi böyle bir şeyse şey hem yutar hem de şey olur oraya buraya ayağa batar O yani emziyor çocuk o pırlantaları Yutmaması gerektiğini gayet iyi Kaybolacağı iyidir. için değil de ayağa batar Ayağa ayağa Ayağına ne battı ayağı, e Ebeveynin sakatlığı... ayağına batar Misafirliğe gittiğin zaman Çıktıktan karecim, sonra ev sahibinin ayağına batar pırlantalar nohut kadar olduğu için Affedersin bazı tamam. yörelerde Bat, olarak Bir kere gece, battıktan sonra geçti gitti zaten hayır. Batamaz bataman Bizim kendi şeyimiz gibi Toplu başı gibi değil Bunlarınki nohut başı gibi ee, ne kadar fiyatı bu emziğimizin ama ne olacak kaç yıl kullanacak bunu 3 ay üç ay kullanacak ayda olacak. bir nasıl ki biz diş fırçalarımızı 6 ayda bir değiştiriyoruz yıl altı yıl yanlış mıydı? biliyorsun kaç yılda ya? altı yıl mıydı altı <gülüyor> her altı yılda yıl. bir fırçanı değiştireceksin altı yıl nedir ya altı yıl ne olacağı belli değil ya insandan yılda bahsediyorum. Bir... <gülüyor> 6 yani <yılda gülüyor> 6 yıl <gülüyor> mi Ya tabii canım 6 yılda değişir. Ben... her gün haşır haşır kullanırsan tabii 6 yılda dayanmaz. Ama ha bir diyor. 10 günde bir 15'te bir özel günlerde ve haftalarda önce, mesela. çıkacaksın her gün, gün. babalar günü. Ne yaptı? sabahtan Kaba, kalktı, fırçaladı. O bir şey adetlerimiz. Ha, doğru ya ben de şu anda internete baktım. En az 6 yıl diyor. 29 Ekim. 29 Ekim. Sabah. Fırçaladın. 30 Ağustos. Ve ağzında böyle bir acımtrak bir tat var. Bir hafta 10 gün içinde muhakkak fırçala. O tat gitsin. Evet yani yoksa e, ama her gün 1 2 <gülüyor> dişleri bir yıl yıprattı 360 bir zaten so Yani diş hekimleri söylüyor. Her şaş fırçalıyorlar dişleri zarar görüyor. Bu siye kar mı dayanır diyorlar. Buna can mı dayanır diyorlar. Az az sık sık fırçalasın Az az sık sık. Az sık yani sık sık sık sık sık sık. Keskes <gülüyor> yani. Evet, diş fırçalaması sesinde yapıldığına göre bir fiyatını. Para almaya 300 yani. 302 bin. TL. bin Ne o ya? Evet. Diş fırçası. Emzik. İkisi ne ya? Ha? İkisi ne orada? İkisi de ya. Ha, şey dolardan çevirirken bir şey oldu. Ya pazarlık payı olursa diye. Çünkü bunu yuvarlayalım falan. Tabii evet, Efendim, pazarlık mı diye öyle bir şey Ama koymuşlar. Ya, tamam 300 bin. Sizin için 300 bin. Ee, o da orada şeyde. Sizin için 300 bin. Ben de vekil çocuğuyum. Evet. Devam <gülüyor> edelim. <gülüyor> Şey de demiş mi sonunda sonuçta ayağımız alınsın ve yani biz boyumuzu alacağız ve bunu gören herkes de buraya gelecek falan yani, demiş Aynen, çirkin bir pazarlık yöntemi oldu. Bir ya. de biberonumuz var, Biberonumuzda tabii ki takdir edersiniz ki altın kaplama, ee, onun fiyatı biraz daha tabii şey çocuk küçücük yaşından itibaren. Kim sevmem altın kaplama biberonu? Altın kaplama dedin 3 kiloluk biberonu çocuğun eline ve ne yapsın o çocuk vallahi. Kafam yarıldı ama altınla yarıldı. En demiş. azından yani. 600 bin lirada emzik fiyatlarımız var. Şey, biberon fiyatlarımız var. 603-604 bin olabilir o. Küsüratlı olması lazım. Bu Evet ben yuvarladım gene. Gene ben yuvarladım. Bunlar da bebelerle. Ne oldu? Biberon aldık, emzik aldık. 1 trilyon. 1 milyon. Sırf bak bu evin ben sana söyleyeyim. Ayda 44 trilyona geçinemiyorum. Daha yeni emzik aldık. Daha bu çocuğun kıyafeti var. Doğru. Yani. Taş, taş, taş. Her taraf taş yani. Çocuklar da aslında bir zararlı. Onun için Aa, lütfen oy. bebeklerimizin eşyalarını atmayalım. Bir de Özel olmayan kullanabilir dedelim. Ben de oldum devredelim. devredelim mesela diğer, diğer şey bebekli ailelere de. paslayalım. Evet yani bu dönsün. Bir döndürme olsun. Vallahi Gerçi orada tabii, karma da var. Güzel bir şey fas farkı yakalarsanız size geri de dönebiliyor. Fas farkı derken? Güzel yani bir fas farkı. Yani sen çocuğunun şeylerini veriyorsun, kullanıyor. Senin ikinci çocuğun olunca geri dönüyor. Bir merang gibidir. O şeyde o yazılı olmayan şey kuralı var mı? Mesela sen veriyorsun ya. Hı hı. O verdiğin kişinin Katma bir başka, değerli mi geliyor yoksa? Hayır bir başka kişiye verme e, hakkı var mı yoksa direkt sana mı vermek zorunda yine? Valla bunlar çok açık konuşulmuyor bakış olarak. Ya bir dakika o konuya girdiğiniz çok iyi oldu çünkü bizim şu anda bir birikimimiz var. Yani Hı -hı. birikimimiz dediğim bir eşya birikimi var. Tamam. Kimisi başkalarından gelen kimisi kendi öz sermayemizle aldığımız bir takım Atlas şeyler. Atlas için değil mi? Atlas Aldınız. için ama bunlar şimdi verilmesi lazım. Bunu Bunu eve, ben mesela ben hatırası olanları saklayacaksın. Saklayacaksın. Eyvallah da hatıra şu anda ilk başta her şey hatıra gibi geliyor. Eminim ya. birkaç sene içinde mesela, hatıra anlayışımız değişecektir. Şey var ya alıyorsun ya mesela body 5'li hmm. set hmm. ondan taş çatlasın bir tanesi hatıra olur. Niye 5 tane niye hatırası var ya böyle şey hatırası mi? Hatırası olmaz olur mu? Olsun? Sayıya göre hatıra mı olur? İlk giydiği şey. İlk beş dizibun set, ilk beş set mesela. hepsinin ilk, ilk giymiyor mu ya çocuk? Hepsini ilk giymiyor mu hayatında? Ya Fahir'in Atlas Fahir gibi Giyip giyip çıkarıyor. <gülüyor> bugün bugün ne yapsam falan diye. Bugün ne yapsam değil, bugün ne giysem olacaktı. Ee, şimdi benim sormak istediğim soru, mesela bazıları senden gelenler de var. Tamam. Ben bunları verebilir miyim? Çok mer yani merak. Sen edin. beni tanıyan bir adam olarak cevabını verebilirsin. Gözlü rahatlığıyla verebiliyorum. Onları güzel <gülüyor> evde kullanmadığın kavanozlara koyup. <gülüyor> i̇ade edeceğim ama... Nasıl iade edeceğim ya? Bir de Vallahi birkaç mi? tane var hakikaten. Ne yapayım vereyim mi Oktay Ne sen... mesela? Yani ne var İmda abi? Ya var böyle şey var işte yani... Arabasını asın Oktay'a da vermesen o ayakkabılardan. Sen bana verirsen onları ben sana çok güzel iki tane leğen getiririm. <gülüyor> İstersen. İster misin? Çünkü bizde de iki tane leğen var hiç kullanılmamış abi. Paranın icadından Hı. önce... Sırf yürüyordu işler biliyorsunuz. <gülüyor> Tabi leyenle mandalla. Yani Tabi plastik değil şeydi o zamanlar. Ah, Şömlekçiler Şömmlek, yapıp yapıp şeye satıyorlar. Leyen'i zaten hangi medeniyet bulmuştur? O zaman var ya devri, şey, taş Taşma ne? devri taşıma devri. <gülüyor> devri de herkes belfutu idi. <gülüyor> Vallahi yemin ediyorum. Ay. Atacaksın fari güzel güzel torbalar. Torbalar da torbalar atmakta <gülüyor> sıkıntı yok. Torbaları. Sevdim. Sevdim. O... Nereye koyacaksın? Ya verebilir miyim, veremez miyim? Ya onu söyle be tabii canım. Çok bir, özel bir şey. ama o bana şey dedi falandı da filandı da. Yok biz üç, üçüncü çocuğa düşünüyorduk da. Üçüncü köprüye düşünseydin Ege. <gülüyor> ama iyi kızdırmayacağını bilsem üçüncü çocuğu yapacağım ama zaten ülke şey. Bir de ben Almanya ile karşı karşıya gelmiyor <gülüyor> Etimle budum da benim hani Türkiye dünya devi ülke İstediği gibi kafa tutuyor ama Ben yapamam ki. O. Almanca'm <gülüyor> yok bir taraftan İstiyoruz ama Almanya uğraşmasın diye yapmıyoruz Vallahi yani Üç, Çok ço çocuğu diyorlarmış <gülüyor> <gülüyor> İki çocukla ailelerin çoğu Hakikaten öyle, tamam başbakanımız istiyor ama yani Almanya'yı karşılığına alamayacağım Sonra bir süre ev, evin içine fitne fücur girecek İster miyiz? Bir gezi olayı evin içinde yaşansa Valla hayatta istemem ya Zaten senin Ali merdivenleri boyamaya başladılar yani. Daha bu yaşlarında. Olacak şey değil. Dün buralarda. teras konusu, bugün merdiven konusu. Bakalım ne zaman açık açık konuşulacak. Evet sevgili ho, sizi biraz coşturduk. Şurumuza bakmayın. Başınız yani. Buyurun. Evet bazı barajlarda doluluk oranlarını <gülüyor> vereceğiz. Ee, baraj güncesi köşemiz. Bazıları için sıkıcı ama bazılarının en çok merak ettiği konulardan biri olduğundan e, biz de baraj güncesini e, gündeme getirmeye çalıştık. Ben yani e, sosyal bilimci olarak çok yabancı kaldım ama fahir matematikçi bir baraj işte bir şeyden havuz problemi çözmüşlar. Aynen. Ortaayda mühendis olarak bu baraj konusunu çok ciddi aldı. İsterseniz e, dinleyicilerimize müjdesini verelim. İlk baraj programımız hayırlı uğurlu olsun diyerek. Yalnız bugün değil. İlk baraj programımız sevgili dinleyiciler. ona e, tanıtımını tanıtımını istersen... bugün vereceğiz. Önümüzdeki hafta başlayacağız. Efendim, baraj güncesine. Deremiz Doluluk yazın hızlı yağmurun baraja en bir olmadığını neden O kadar yağmur Neden de olmuyor? Baraj güncesi Evet sevgili dinleyiciler baraj güncesini çok yakında radyoda dinleyeceksiniz. Baraj güncesinin ne saati ne günü belli. Ee, sadece şu anda hangi konulara gireceği evet, aşikarı. Ama kara? şunu söyleyebiliriz <gülüyor> tam gününde tarzım. ve tam zamanında. Ve de şu, şu da, da var. Söyledim, <gülüyor> Elimizde bilgi de yok yani. Barajların doluluk oranları ile ilgili bilgiyi de edinemedik. Barajlar dairesi diye bir baktım öyle bir yer yokmuş. Bir tane adama sordum. O da dedi ki çubuk barajına gidek mi dedi. Yok dedim gerek yok dedim. Barajlar hangi bakanlığa bağlıdır sizce? Barajlar. Çevre, Tarım köy mi? işleri. Tarım köy işleri mi? Tarım köy işleri, çevre, su. Orman. Orman. Orman. Oraya gidelim. Güzel efendi gibi takım emislerimizi giyip. Böyle böyle diyelim. Böyle böyle. böyle. Barajlarla böyle, bir böyle, program böyle. yapmak Çünkü istiyoruz. Çünkü ülkemiz bir baraj <gülüyor> cenneti. Bazı diyor ki ülkemiz bir AVM cenneti <gülüyor> Niye gitmiyoruz ya öyle evet. mı? Efendim biz barajlarla ilgili bir program Önerimiz var projemizi hazırladık Evet para istiyoruz Hayır ee, baraj doluluk oranları ile ilgili Bilgiyi rica ediyoruz Ve barajlarla ilgili bilgi istiyoruz Sen Güzel dosya hazırlayın baraj güncesi diye onu sunalım. Haftada bir yayınlanacak. <gülüyor> Çünkü dosya dediğin şey bakanlıklarda her tip kapıyı açar faiz. Dosyan dosya Dosya olmadan affedersin. Aslında. Şuradan şuraya tuvalete gidemezsin ya. Bir arkadaş öyle baraj şey diyorum bakanlığa gittiğinde çok affedersin. Altına kaçırmış. Çünkü şuraya geçi <gülüyor> gidemezsiniz. burası Dingo'nun ağılı mı? Efendim, dosyanızdan dosyamız yok efendim. Efendim çok sıkıştım. Maalesef bir başka kapıya gidiyor. Efendim merhaba. Merhaba. <gülüyor> çok sıkıştım da babaya gidebilir Tabii gidebilirsiniz. Pardon. Dosyanız, <gülüyor> Dosyanız var mı? Dosyam yok maalesef. O zaman yapacak bir şey yok. Sizi bir üst kata şey yapalım. <gülüyor> Dosyanızı çıkartmanız lazım. Dosya numaranızı biliyor musunuz? Bu o, o çok güzel bir anısı ve onu bir şey yapar mısınız? O Can. Kayıp makinesi. Hangisi? Yok yok ya bu. Ne <gülüyor> o? <gülüyor> <gülüyor> Efendim merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Dosyam yok. Tuvalete gidebilirim. Bu işte üstü hikayesi. <gülüyor> Para para hikayesinde, dosya <gülüyor> hikayesinde bakanlıklarda şöyle bir şey vardır. Her katta tuvalet vardır bakanlıklarda. Bütün bakanlıklarda böyledir. E, yalnız kilitlidir tuvaletler. Evet. O yüzden sadece o kilidin anahtarı da onatlarını tutan dosyayı adam da açık. dosyayı ister. Üç, üç kişi de anahtar e, tabii var. Yani, üç, dört de. üç, dört kişi Dört, <gülüyor> dört kişi evet. <gülüyor> Çankırı'da tarlasını süren çiftçinin pulluğuna ne takılmış olabilir? Pulluğuna... Küp takılmış olabilir. İçinden altın çıkmış olabilir. Çiftçi altınlarla şey. oynamış olabilir. Hayır. Heykel. Melmer heykel. Heykel dedin. Sen küp mü dedin? Put mu put mu? Put. Ha, ha, ben, benim dediğim put. Onun dediği küp. Küp küp takılmış. Valla küp takılmış. Ha, ne güzel. Ee, küp de demek ki hep pulluğa takılsın diye o kenarlarını öyle yapıyorlar. E, Yalnız bir... nasıl küp? Melmen mi? Pitos. <gülüyor> pitos küp. Takıldı. Pitos da küpü ne ya? Ya evet. o köylü şey mi dedi? Ama bir şey takıldı bu pulla. Anam bir küp. Üstelik pitos küp. Pitos ne ya? Pitos işte tarımsal ürünlerin saklanmasında kullanılan küpün özel ismiymiş. He. 2000 yıllık bir pitos. küp bulunmuş. Ee ondan sonra hemen bayağı da büyük ya. Kocaman. 4 metre gövde çapına sahip. E Görmediniz mi siz hiç pitosları ya? Ha içine adam girer. Öyle fotoğraf yazık yerlerde hep bir fotoğraf çekilir onda. Evet, i̇şte pitoslar içinde Doğru diyorsun. diye türlüsü var. Roma dönemine ait olduğu tahmin ediliyormuş. Bu nasıl sosu. biliyor? Bak içimizde hiçbirimiz bilmiyoruz bunun kökenine bak. Ben sana söyledim <gülüyor> çok da uzağa gitme. 200 sene öncesine git Bizans. Al <gülüyor> bu adam Bizans'tan çıkma. Pitoslarımız doluydu ama. Etme. Ama... Sal kumar, diendindi bitildi. <gülüyor> Koca imparatorluk kumarda kaybettiler ya. <gülüyor> Ee, e, evet. ne olmuş Pitos? Pitos Pitos hemen müze müdürlüğüne e, şey yapılmış. Hocalar. Kocan... Müze müdürlüğüne <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> götürelim demişler. Nasıl götürmüşler onu? Vallahi Kö köylü arabaya mu... sığmaz ki. Çeke çeke 100 lira falan vermişler mı? Değil, araca. Ya e, nasıl götürmüşler işte soruyorum bilmiyorum. Oru yazmıyor. Bir şey <gülüyor> Efendim, <gülüyor> aletiyle... götürdük, O pitosları nasıl yapıyorlar? Onlar pişirilmiş değil mi sonuçta? Pişirilmiş. E nasıl yapıyorlar Ege? Fırını pitosa göre yapıyorlar e, demiş. Gömüyorlar, pişiriyorlar, ondan sonra çıkarıyorlar. O senin kuyuk yap. Kaç adam çıkarıyor? Onların bel fıtığı olur ben onu söylüyorum. Ama işte Roma dediğin hep köle gücüyle olduğundan hiç umurlarında değil. Kölelerde bel fıtığı yok muymuştu? E bari köle bu. Köle şey diye gelse ayağım çekiyor benim sol ayak acayip evet, çekiyor. Maalesef benim. hiç Kimsenin şöyle, şöyle, olmuyor. Şöyle şöyle gelse. O zaman işte pitos kaldırmış köle demek o. Hayır, öyle öyle geliyorsa. Pitos kaldıranla kaldırmayan biri olur mu? Zaten medeniyetler. Medeniyetler pitos üstüne şey, kuruluyor. Herkes şey der medeniyet. Kölelik bitince her şey küçüldü kompakt hale geldi. Öyle dev dev şey yapmıyor işte. Ecel yapacağız 35 bin metre boyunda. Falan. Hayır hayır Yok. şey de var mesela bilgisayarlar. ilk bilgisayarlar oda boyunda. 1960'larda 50'lerde ilk o kölelik zamanı hala devam eden dönemler. Ama bugün kölelik kaldırıldı ve bakıyorsun. Cebimize giriyor. Yani. Siz kölelik bittikten sonra hiç piramit yapan aklı başında adam yapar mı onu? Ona usta gelecek piramide için. Dünya kadar para ister sonra Ama yani yine onu. öbürünün de yediği içtiği var Ege'cim yani sende onlar lak lak lak lak lak lak biraları içerken Mısır'da galiba her kişi günde 5-6 tane bira içiyor. E bunun hani güzel bir firmayla anlatsa bile ben sana söyleyeyim kaç para yani sırf maliyet <gülüyor> hesabını yaptıracağım yani günde 20-25 fıçı sırf bira gidiyor. <gülüyor> evet anlaşılmayan yer varsa sevgili dinleyiciler onları sorabilirsiniz. Not alın. Sorularınızı anlıyoruz. onları anlayırız. hemen sormayın. Yani. Not alın ondan sonra, en sonra son. sorun. En son soracağız. Anlamadığımız yerleri Vallahi, anlayalım mı? Siz de bir basın toplantısı yapılsa. Evet. Bir evet. basın toplantısı yapan adam olsanız. Açıklamanızı yaptınız. Evet. Evet. Ondan sonra. Neyiz tek başınıza Hayır tek başınıza. Bu bir karakter göstergesi. Ama bir kötü göre göre göre olay şey oluyor soruyorum. da onun üstüne mi basın toplantısı evet, yapıyor? Evet herkes sizin ağzınıza bakıyor. Hayır kötü ne yaptık da oldum. içine ne? bakıyor hatta. Özür dillememeyi Ağzımızın tamam, ne için bakıyor ağzımızın herhalde. içine yani bir, konu, bir şey yapmak için Bir konuda bakıyor? açıklamalarınız bir mesela sürü şeyi dişimi, bağlıyor. dişimi yaptırdım 4,5 milyara. Herkes evet. ağzının içine mi Mesela. Içerisine. Güzel bir örnek mesela bu. Yani onunla ilgili söyleyeceğiniz her şeye bakılıyor tamam mı? Tamam. Böyle bir gündemi etkileyen bir konuymuş. Evet abi. Siz tamam. açıklamanızı yaptınız ama yani biraz böyle ortadan açıklamalar falan filan. Ee, pek çok soru var. Herkes böyle gazeteciler şey yapıyor. Efendim efendim falan filan diyor. Orada soruların hepsini alır. En sonda mı böyle bir cevap verirsiniz yoksa tek tek sorulara tek tek cevaplar köşesi mi yaparsınız? Ben söyleyeyim mi? İkinizi ayrı ayrı soruyorum bu soruyu. Gelin sinsi çıkacağım ama bütün soruları alıp en sonunda işime geldiklerini cevaplarım. Cevaplanmıyorum. Soru kalmadı mı diye şey yaparım. Sizin sorunuzu da alalım. Evet arkadaşımız bayağı heyecanlı oldu. O soruyu da alalım. Bir şeyin cevap verecek. Onu da alalım. Onu da. En son gelen bir soru mesela. Saat kaç yandı? Ee, şimdi toparlayalım yavaş yavaş. saatten başlayalım. 14.45 oldu. Sürenin üzerinde yavaş yavaş başınızı hiç yemeyeyim diye kalkalım. Hepsini alırsın değil mi sorularını? Hepsini alırsın. Sen fahim. Gülent Arınç öyle yapıyor mesela onu biliyorsun. Yani ben şey yaparım. Anlık tak tak tak tak tak tak atak kontra atak sen nonsan gonu olsan sen nonsan gonu olsan sen tek tek soruya tek cevap mı yani cevapma. evet nikiyama Oktay gibi düşün <gülüyor> Çok güzel. Tam Oktay. bir Dan soru çünkü ben şöyle derim. Bir soru bir cevap. Yani çünkü köşe yapmaya da müsait. Tam tam <gülüyor> şey yani e, beklediğim cevapları verdiniz. Çünkü <gülüyor> dün ben bunu 4.5 5 saat düşündüm. Acaba dedim nasıl Kim, cevap Kim hangisi varlar? nasıl cevap veririz? Yarın dedim ben bu soruyu sorayım. tam ikiniz de beklediğin cevapları verdiniz. Eyvallah. Hakikaten. Sen başarılı çıktın. Ege. Ben de hınzır mı? <gülüyor> sen de zeki çıktın falan. Ayy. O benden daha mı iyi şimdi? Solo teste göre. Sen iki bıraktın İyisi, ben dört bıraktım. Bunun. Bu bir Hayır solo ses, teste falan. göre soruyorum Oktay. Hayat benim için bir solo test. Bu başarılı çıktıysa ben zeki çıktıysa Solo teste zeki başarılıdan üstte ya. Tabii Öyle canım. mi? Tabii. Mi dersin acaba? Başarılı... <gülüyor> plancı demek galiba. Plan yapmayın. Plan mı? Ne diyorsun? Anlamadım. Başarılı değil de ben korkarım. Oktay, bakacağım. Eğer ki başarılıyla ile zeki arasında. Yok yok zeki daha zeki üstü. Zeki iki şey onu biliyorum ben. Bir ne? Dahi. Dahi, dahi. anlamındaki dahi. Zeki daha şey üstü. Ama çalış, çalışan zeki zaten şey oluyor işte. Dahi. Çok Evet teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Zeki Te burada balık var diyoruz. Buyurun efendim. Modern sabahlar. Bo modern sabahlar. Modern sabahlar. Hadi oturursun modern sabahlar devam ediyor. 18 Haziran 2014 çarşamba sabahında espirilerle şakalarla karşınızda olmaya çalıştık. Size espriler yapmaya çalıştık. Size şakalar yapmaya çalıştık. Bazen güldük, bazen ağladık ama size şakalar yapmaya çalıştık. İşte çabalarımızı devam etmek için birkaç dakikamız daha var. Bu dakikalar içinde size şakalar yapabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen şakalar şaka noktasına gelmeden. Devam edelim. Çünkü ederim. yaz sezonu biliyorsunuz ee, yaz sinirler gergin. Yaz durur yüreğime bir Yaz sezonu aşk. paranın katili. Buyurun efendim Evet şimdi bir iki tane güzel şeyden bahsediyorum Bunu dikkat edin Efendim herkesin Ege'nin nasıl astigmat hastalığı var yıllardır. Ya onu gündeme kronik... götürmeyelim. Dinleyicilerimizin de moralini bozmuyoruz sabah sabah. Ama dinleyicilerimiz Çünkü için... bana acımalarını istemiyorum yani. Beni dinlerken böyle ay yazık bu da astım hastası ama yani geliyor yayına falan. Öyle bir öyle liste Öyle lafları duydum bile ben. Evet, ediyorlar Çok idare ediyorlar programda. Çok iyi idare ediyorlar falan diye öyle bir lafları bir duydum bir ben. Senin yakın dönemde e, tansiyon hastalığın çıktı. Hı hı. E, çünkü ikide bir şey olsun. Kafam... Zaten he, öyle Şöyle Ben ya. seni hep şöyle hatırlıyorum. Kafam zonkluyor. Ben bir ben seni hep böyle gözümün önünde öyle şey yapıyorum. Öyle doktorlar dedi zaten önce astimatla başlar, yavaş yavaş tansiyon. Tansiyon başlar. yavaş Ama yavaş. Yani senin bu şeydeki en büyük başarın önce astima hastası olduğunu kabul ettim. Kabul ettim tabii canım. Ben... Erken teşhis değil mi astimat? Yani erken Ön... teşhis çok önemli. Hem erken teşhis hem de kabul etti Fahir. Yani birçok kişi reddediyor bunu reddediyor bu da bu şeyde de örnek oldu yani ama ben de biraz hastalığımı reddediyorum çünkü doktor bana bir özel bir aparat verdi hastalarının bir aparatı var nasıl bir şey göze takılan camları falan olan camları mı var yani bu göz hiç görmedim ben onu ya ne o işte bu bu aparatı takacaksın dedi gibi duruyor gözün içine mi yerleşiyor nasıl oluyor Mıknatıs tipi bir şey. Evet. Ee, cam ve şey kemikten. Cam ve kemikten ve kan kemik. ve gül. Cam ve kemik. Çok güzel. Bunu takacaksın dedi bu aparatı senin görmeni kolaylaştır dedi. Ben dedim hayır ben. Böyle önde mi duruyor? Gözünün önünde mi gözünün duruyor? Gözünün önünde duruyor. Rahatsız etmiyor mu peki? İleş gözlüğüne benzeyen bir şey. Onun camlarının beyaz olanı. Aa, çok iyi. Haa. Herkesin gözünde olan. Şu anda gözümde canlandı biraz. ne anladım? Ama tabii bu arada şunu da söyleyeyim. Her gözüne gözlük takan da astimat hastası değil. Çok. Bazıları sırf hava için takıyor. Hayır. Hal, Özellikle insanlar miyoplar acı, falan. Yani acısın diye. diye yani, Miop bir hastalık değil. Tabii ki. O Hipermetrop ya hastalık değil. Görmüyorum. O? O bir, görme bozukluğunun ötesinde bir göz hastalığı. Hastalığı tabii ki. Yani ve sinsi de bir sinsi sinsi ilerleyen bir hastalık. Ee, tekrar geçmiş olsun. Tabii ben hastalığı hastalığıyla ilgili olarak senin son dönemde... Miyoplar şey yapmasın. Faiz. Çok özür dilerim. Miyoplar... Ee, ben yani... Ben de miyopum ve Egeve Fahir'in de miyop arkadaşları var. Tabii ben ki. de gittim ben doktora söyledim ben hasta mıyım benimle açık konuşun doktor hasta mıyım geliyor. Hasta mıyım dedim dedim dedim dedim. Yok Sen değil hasta değilsin ya sen hasta falan değilsin falan deyip gönderdi beni. 3 doktor gezdim ben. Hipermetrop kadar miyop da bizim için değerlidir. Değerlidir. Bunu ve, hiç unutmayalım. E, yani kaç? 12 yaşından beri de miyoplukla ben mücadele, devam Aynen mücadele, hayat devam bir ediyorum. mücadele. Yeri gelir mi yopla, yeri gelir astimatla, yeri gelir tansiyonla mücadele edersin. Öyle. Ee, şimdi tansiyon deyince tabii Ege geçenlerde şey dedi. Yok mu bana bir ayran verecek hemen limonla ovalayacak. Tam da tersiymiş verecek. o o dakikada bana ayran değil limon lazım. Limon muymuş? Ayran Limon miyim? yalamam lazım. Hayır, bir şey yalayacaksan o yalayacağın şey limon değilmişti. Ege'de. Neymiş? Be. İşte bir söyle, mi? daha çilek, çilek. Evet. evet, çilek yemek arter damarlarını genişletip tansiyonu düşürüyor. Her gün bir avuç çilek ye mesela. Bir avuç mu? Bir avuç çilek. Ne avuçla ya? Bir tam, kaseyle mesela Fındığı getir. Neyle yiyorsun. Onu da bir küçük, küçük kaseyle. Hayır, yiyorsun. hayır. Neydi bir, reklama? Reklama neydi? Bir avuç fındık. Doğru, tamam. Ömre Ama... bedel miydi neydi ofta? Bir avuç fındık çok iyi olur. Çok iyi olur. Çok iyi olur abi. Açlığınızı yatıştırır. Ya da mesela avuçla yediğimiz başka neyi var? Mesela leblebi. Bir avuç leblebi. Hamutla yediğimiz mesela deve var. Veya mesela hemenkle yediğimiz muz var. Muz, muz var, var evet. Veya mesela şimdi atıyorum şu anda sesi düşünen Pirinç yiyeceksin. Bir avuç pirinç. Bir avuç pirinç bile var. mesela Bir avuç pirinç diye ber, öyle berbat şey bir western. <gülüyor> bir, bir kibrit kutusu büyüklüğünde beyaz peynir. Bir avuç pirinç bile var. Laps. O zaten mesela o kümbet şeklinde koyuyorlar ya. Kümbet Kümbet mi? mi? <gülüyor> <gülüyor> kümbet Güreşte künde. Filavda kümbet <gülüyor> Onu koymasının sebebi ne? ya. Şimdi tasa koyuyorlar. Tas, tası ters çeviriyorlar <gülüyor> tası onu. Ters çeviriyorlar Ona sanki mi diyorsun? E, e, tabii. A, tas dediğin formda zaten sonuçta insanın avucunun, avucunun taklidi şey değil mi? mi? Taklidi. Kap dediğin yani şey çok mesela. Da, çok da iyi olmamış bir taklidi. Evet. Çünkü öyle evet. bir avuç yok yani. Çünkü taklitler asıllarını yaşatır Oktay. Çok doğru dedin. Bak mesela hepimizin avuçları var. <gülüyor> avuç avuç. Ee, o zaman bir, avuç, bir avuç çilek, çilek. Bir Mesela avuç sen çilek bir yok. daha tansiyonun düştü Sen cebinde Çilek yok mu diye bak Cebinde tabii Cebim çilek. leş gibi bir şeyden bahsediyor Zaten ezilir Canın O cebinin çiçek. üstüne düşmemeye çalış Üst cebine koy veya çakmak çilek Veya eline avucunu al çilekleri Elini cebine sok <gülüyor> Elin cebinde Öyle olsun. Her Öyle. zaman hazır beklemek hazır. lazım. Çünkü zaman ne zaman düşeceği belli olmaz. Laps diye çıkart. Lak diye. Yalayacak yani mısın? Yalayacak mı, Yiyeceksin. Yalayabildiğini yala, yalayamadığın kısmını ye. <gülüyor> Zaten o mesela 3-4 saat cebinde elinde durursa şey olur o. Yiyecek tarafı kalmaz. Yalayarak. On, hayır o zaman yalayarak. Ve şey yap. E, bir tanesini da ziyan etmeden şeyler o çekirdek cebinizde geberim falan diyenlere de hiç cevap, <gülüyor> hiç cevap verme hiç cevap verme hiç elin cebinden şey çıkarma öyle tut yani... kırmızı kırmızı bir leke olmuş kanıyor mu orası? Cık cık değil çilek işte. i̇şte. sonra da bu senin sağlığın yani abi bir de bunun da yani böyle temiz yemek lazım şey diyorlar sonra efendim böbreğinizde kum, kum yapar daş yapar bu da yani biliyorsun çilek hafriyatçı bir meyvedir doğru evet, kumu yakalar e, kumu yakalar ve direkt Lıp bıdılıp bıdılıp onu da oral yolla senin bünyene sokup Direkt maç böbreklerde hafriyata başlar e, Böbreklerdeki hafriyatta Biliyorsun Tahrifata yeter <gülüyor> Tahrifata ne yapar? Gider, gider. gider. gider. Evet. Hayır, çok teşekkür ederiz Fahir ee, O zaman ben de e, Bir hiç, son şey hiç, olarak hiç Ketçabı söyleyeyim ketçap. Amerika ve Finlandiya'da yapılan araştırmalar Bugüne kadar yanlış bildiğimiz ketçabın Daha doğrusu kötü bildiğimiz ketçabın Aslında, aslında, iyi şey. Şey. aslında en iyi şey <gülüyor> En iyi şey olduğunu ee, Likopen, en iyi şey, likopen deposuymuş şu an likopen, da... mi? likopen deposu olan bu besin Spen miktarını %70 falan arttırıyormuş Tevekkeli değil ben ne zaman canım Likopen istese hep bir ketçap yiyorum <gülüyor> ne alıyorum? Demek Ketçe. ki vücut, ketçap, yani likopen ihtiyacının, mesela ben demir ihtiyacın şey var, mi? ayakkabı yalarsın. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Zaten vücudu yeteri kadar doğru analiz etsek hiç bir şey. İnsan vücudu kendini ne, dinleyecek. Ne istediğini biliyor vücut. Bazen likopen Ciddi istiyor. söylüyorum bak. Vallahi bak. <gülüyor> gerçekten <gülüyor> yemin ederim bak. Çok böyle konuşan bir doktor olsa güven duyar mısınız, duymaz mısınız? Duymaz mısınız? Vallahi bak yemin <gülüyor> ederim ya. Test, o anda testin olur mu? Tamam doktor bey. İyi de... gelecek mi? Peki... Kesin gelecek abi. Abi. Bir böyle bir abi çok iyi gidiyordu da abi demeydi iyiydi. Zımba gibi A, yapıyordu. Abdal en az doktor. iki kere ketçap demiş. Nasıl Prostat yiyeceğiz? kanserinde yüzde %20 oranında azaltıyor. Üstüne mi? Eyvallah Sıkıyoruz. evet. Ya. Oral Bölgenin. Mı? Yoksa şey mi? Yoksa hani karşı. Sürüyorsun bırakıyorsun. hiç başka bir şey yapar. Leş gibi dolaşacağım. Bir yerde çilek. Çilek öbür tarafta kurumuş Sonuçta ketçap. Sonuçta sağlık. sağlık. Sağlık. Sağlık. Ne olur. için yaşıyoruz biz? Sağlık, Sağlık için yaşıyoruz. Onu yukuluştum.